Mihi subhane İddianameye karşı itiraz namenin tetimmesidir. Bu itirazda muhatabım Denizli Mahkemesi ve müddeyi umumiisi değil belki başta Isparta ve İnebo'un müddeyi umumileri olarak yanlış ve nakıs zabıt nameleriyle buradaki acib iddianameyi aleyhimize verdiren Garazkar ve veham memurlardır. Evvela asıl ve faslı olmayan ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını masum ve siyasetle hiç alakaları olmayan Risale-i Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka hiçbir maksatları bulunmayan biçareleri, o cemiyetin naşiri, ya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur'u okumuş veya okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp mahkemeye vermek ne kadar adaletin mahiyetinden uzak olduğuna kat'î bir hücceti şudur ki, Kur'an aleyhinde yazılan Doktor Duzi'nin vesaire zındıkların o mızır eserlerini okuyanlara hürriyeti fikir ve hürriyeti ilmiye düsturu ile bir suç sayılmadığı halde hakikatı Kur'aniyeyi ve imaniyeyi öğrenmeye gayet muhtaç ve müstağ olanlara güneş gibi bildiren Risale-i Nuru okumak ve yazmak bir suç sayılmış. Ve hem yüz risale içinde yanlış mana verilmemek için mahrem tuttuğumuz ve neşrine izin vermediğimiz iki üç risalede yalnız birkaç cümlelerini bahane gösterip ittiham etmiş. Halbuki o risaleleri, biri müstesna Eskişehir Mahkemesi tetkik etmiş, icabına bakmış ve müstesna ise hem istidamda ve hem itiraz namemde gayet kat'i cevap verildiği ve elimizden nur var, siyaset topuzu yok diye Eskişehir Mahkemesi'nde yirmi vecihle kat'i ispat edildiği halde, o insafsız müddeyiler, 3 mahrem ve neşrolmayan risalelerin 3-4 cümlelerini bütün Risale-i Nura teşmil eder gibi Risale-i Nuru okuyan ve yazanı suçlu ve beni de hükûmet ile mübareze eder diye ittiham etmişler. Ben ve bana yakın ve benim ile görüşen dostlarımı işhat ve kasemle temin ederim ki bu 10 seneden ziyadedir ki iki reisten ve bir mebustan ve Kastamonu valisinden başka hükûmetin erkanını Vükelasını, kumandanları, memurları, mebusları, kimler olduğunu kat bilmiyorum ve bilmeyi de merak etmemişim. Acaba hiç imkanı var mı ki bir adam mübarezi ettiği adamları tanımasın ve bilmeye merak etmesin. Dost mu düşman mı? karşısındakini tanımasına ehemmiyet vermesin. Bu hallerden anlaşılıyor ki, bir iltizam her halde beni mahkum etmek için gayet asılsız bahaneleri icat ederler. Madem keyfiyet böyledir, ben de buranın mahkemesine değil, belki o insafsızlara derim, ben sizin bana vereceğiniz en ağır cezanıza da beş para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben kabir kapısında yetmiş yaşındayım. Böyle mazlum ve masum bir iki sene hayatı şehadet mertebesiyle değiştirmek benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler hüccetleriyle kat'î imanım var ki, ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer idam da olsa bizim için bir saat zahmet ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey zındıka hesabına adliyi şaşırtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar. Kat'i biliniz ve titreyiniz ki siz idamı ebediyle ve ebedi hapsi münferit ile mahkum oluyorsunuz. İntikamımız sizden pek çok ve muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz hatta size acıyoruz. Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatı, elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun idamından kurtulmak çaresi, insanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zaruri ve kat'isidir. Acaba bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetler ile bulduran Risale-i Nur'u, adi bahaneler ile ittiham edenler, ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor, divaneler de anlar. Bu insafsızları aldatan ve hiçbir münasebeti olmayan bir siyasi cemiyet vehmini veren üç maddedir. Birincisi, eskiden beri benim talebelerim, benim ile kardeş gibi şiddetli alakadar olmaları, bir cemiyet vehmini vermiş. İkincisi, Risale-i Nur'un bazı şakirtleri, her yerde bulunan ve cumhuriyet kanunları müsaade eden ve ilişmeyen ve cemaat İslamiye heyetleri gibi hareket etmelerinden bir cemiyet zannedilmiş. Halbuki o mahdut üç dört şakirdin niyetleri cemiyet memiyet değil, belki sırf hizmet-i imaniyede halis bir kardeşlik ve uhrevi tesanüttür. Üçüncüsü, o insafsızlar, kendilerini dalalet ve dünya perestlikte bildiklerinden, ve hükümetin bazı kanunlarını kendilerine müsait bulduklarından fikren diyorlar ki herhalde Sait ve arkadaşları bizlere ve hükümetin bizim medeniice nameşru hevesatımıza müsait kanunlarına muhaliftirler öyleyse muhalif bir cemiyet-i siyasiyedirler ben de derim hey betbahtlar dünya ebedi olsaydı ve insan içinde daimi kalsaydı ve insani vazifeler yalnız siyaset bulunsaydı Belki bu iftiranızda bir mana bulunabilirdi. Hem eğer ben siyasetle işe girseydim, yüz risalede on cümle değil, belki bin cümleyi siyasetvari ve mübareze karane bulacaktınız. Hem parzı muhal olarak, eğer biz dahi sizin gibi bütün kuvvetimizle dünya maksatlarına ve keyiflerine ve siyasetlerine çalışıyoruz diye ki şeytan da bunu inandırmaya çalışamıyor ve kimseye kabul ettiremez. Haydi böyle de olsa. Madem bu yirmi senede hiçbir vukuatımız gösterilmiyor ve hükümet ele bakar, kalbe bakamaz ve her bir hükümette şiddetli muhalifler bulunur, elbette yine adliye kanunu ile bizleri mesul etmezsiniz. Son sözüm, Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim Said Nursi Bismihi Sübhaneh Eskişehir mahkemesinde gizli kalmış, resmen zapta geçmemiş ve müdafatımda dahi yazılmamış bir eski hatırayı ve latif bir vakıai müdafayı beyan ediyorum. Orada benden sordular ki, cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim, Eskişehir mahkeme reisinden başka, daha sizler dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, elinizdeki tarihçi hayatım ispat eder. Hülasası şudur ki, o zaman şimdiki gibi hali bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara verirdim. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. İşitenler benden soruyordular. Ben de derdim: "Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyetperverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara verirdim." Sonra dediler: "Sen selef-i salihine muhalefet ediyorsun." Cevaben diyordum: Hulefâ-i Raşid'in her biri hem halife hem reisi cumhur idi. Sıddık Ekber radıyallahu an, aşeri i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati adaleti ve hürriyeti şer'iye'yi taşıyan manâ-i dindar cumhuriyetin reisleriydiler. İşte ey müddiyi umumi ve mahkeme azaları. 50 seneden beri bende bulunan bir fikrin aksiyle beni ittiham ediyorsunuz. Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, laik manası bir taraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim. 10 senedir şimdi 20 sene oluyor ki, hayatı siyasiye ve içtimayeden çekilmişim. Hükümeti cumhuriye ne hal kesbettiğini bilmiyorum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 Risale-i Nur'un keşfi kat ile idam olmuyorum. Belki terhis edilip nur alemine ve saadet alemine gidiyorum. Ve sizi ey dalalet hesabına bizi ezen batbahtlar, idamı ebediyle ve daimi hapsi münferit ile mahkum bildiğimden ve gördüğümden tamamiyle intikamımı sizden alarak kemal-i rahatı kalple teslimi ruh etmeye hazırım. Mevkuf Said Nursi. Bismihi Subhan'e. Efendiler, çok emarelerle kat'i kanaatım gelmiş ki hükümet hesabına hissiyatı diniyi alet ederek emniyet idariyi ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında zındıka hesabına bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 20 bin nüshaları ve parçalarını 20 bin adamlar okuyup kabul ettikleri halde Risale-i Nur'un şakirtleri tarafından emniyetin ihlaline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükümet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki böyle kesretli ve kuvvetli propaganda 20 günde vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan prensibine zıt olarak bütün dindar nasihatçılara şamil Lastikli bir kanunun 163. maddesi sahte bir maskedir. Zındıklar bazı erkan-ı hükümeti ifal ederek adliyeyi şaşırtıp bizi herhalde ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur, biz de bütün kuvvetimizle deriz: Ey dinini dünyaya satan ve küfrü mutlaka düşen betbatlar! Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata başımız da feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici bu vaziyette 100 derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdad mutlak altında hiçbir hürriyet, ne hürriyeti ilmiye, ne hürriyeti vicdan, ne hürriyeti diniye olmamasından ehli namus ve diyanet ve taraftar hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka çaresi kalmaz. Biz de inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mevkuf Sayit Nursi